Küçük Düşünürler Topluluğu Çocuklarla Felsefi Soruşturmalar Hazırlayan Özge Özdemir Merhaba, Küçük Düşünürler Topluluğu programına hoş geldiniz. Ben Özge Özdemir. Deniz, Ayşe Kiraz, Nural ve Mithat Can da hattın diğer ucundalar. Onlar da hoş geldi programa. Biz bu hafta birlikte yine bir felsefi tartışma yürüteceğiz. Ancak geçen hafta yaptığımız tartışma yarım kalmıştı. Oradan devam etmeyi düşünüyoruz bu hafta. Kısaca hatırlamamız gerekirse tartışmayı, Mars'lık kitaptan Suzan'la İzer'nin Sıcacık Bir Kucak adlı kitabındaki bir tartışmadan yola çıkmıştık. Orada Natuk adında bir kız vardı. Kutuplarda yaşayan bir ayı yavrusu bulup büyütüyordu. Sonda da ayı yavrusu. Ha işte köyde bir e, balık deposu yağmalanınca köylüler ayıyı suçluyorlardı. Şöyle bir iddiada bulunuyorlardı. Depoyu ayı yağmaladı. Böyle bir iddianın doğruluğunu nasıl bilebiliriz diye tartışmıştık. Ayılar balık sever gibi basit bir fikirden hareket etmiş olabilirler demiştiniz. Ya da bu ayı zaten köyün yabancısı gibi bir ön yargıdan hareket edilmiş olabilir. Dolayısıyla bu tarz fikirlerle hareket etmek yetersiz, kanıt toplanması gerekir. Hiç kanıt toplamadan, araştırmadan, soruşturmadan böyle kestirme yargıya vardıkları için de sorumsuzlukla, sorumsuz bulmuştuk onları. Sonra senaryoyu biraz geliştirdik. Dedik ki, peki mesela diyelim ki bu ayıyı suçlayanlar ayının zaten köyden gitmesini istiyor olsa, ve hazırda böyle bir olay çıkmışken de suçu ona atsa bu durumda değişen ne olur diye tartıştık. O zaman da arka planda bir niyet olduğu için siz demiştiniz ki bu artık sorumsuzluktan çok bir kötücüllük olur. Şimdi ben bu senaryoyu bir adım daha ileri götürüyorum. Diyelim ki köyde ayıya yine e, ayıdan hoşlanmayan birisi tüm bu olayı planladığını varsayalım. Yani kendisi bizzat gidiyor depoyu yağmalıyor. Hatta bazı balıkları alıyor, ayının evine götürüyor, oraya saklıyor. İşte ayı çaldı diyor insanlar gidince, aa ayının evinde balıklar da var. Yani ayı suçsuzluğunu ispatlayamayacak kadar böyle kurgulanmış bir yapı olsa, yani bir adım daha böyle ilerlettiğimizde, bu nasıl geliyor size? Buna ne dersiniz bu duruma? Hani o birinci, ikinci ve üçüncü durum gibi baksak, üçüncü durumun, e, duruma bir ad verir misiniz ya da nasıl değerlendiriyorsunuz? Mithat 3 Üçüncü durum bence artık bir komple olur. Planlanarak yapılmış bir şeydir çünkü. O götürürüm. zaman planlı yapılmış bir şey komplo mu diyorsun? Evet. Bu planlı bir kötülük gibi mi peki nasıl geliyor sana? Evet planlı bir bir kötülük yapmak için daha önceden plan kurulmuş ve bu zamanda da onu yapmışlar aktive ya uygulamışlar Hı. planlarını. Evet. Deniz. Bence aslında şöyle de diyebiliriz. Kötül, yani tam da kötülükte ona rahatsız oldukları için yani yolluyorlar. Tam bir kötülük. Bazı insanlar için bu sanki onun, yani gerçekten ayının gitmesini isteyen bir insanlar için bu iyilik olacak aslında yaptıkları. Ama gitmesini istemeyenler ve bunu yanlış bulandığı için kötülük olacak ki bence de kötülük. Buna bence yaklaşmış olacaklar yani eğer gerçekleri bulmazlarsa. Ama ayı, ayıya yapılmıyor mu kötülük ayı? Ayı'ya kötülük yapılıyor. ayı kötülük yapılıyor. Yok, ayı ya kötülük yapılıyor. Anladım. Pekala. Ben şey, ha. her insanın bakış açısından kötülük değil anlamında dedim. Siz bütün bu hani üç senaryoyu böyle iyiden kötüye doğru ya da hepsi kötü de hani böyle dizseniz en kötüden daha az kötüye doğru dizseniz En kötü hangisi geliyor size? Yani böyle hiç araştırmadan, soruşturmadan kestirme yargı mı? Yoksa işte bir tür böyle iftira atmak gibi hani hazırda hoşlanmıyor kendi yoksa komplo kurmak mı? Hangisi? Ayşe Kiraz? Hocam bence e, en daha böyle şey olanı masum Hı. diyeyim. E, birinci kurduğumuz yani yarattığımız senaryo. Çünkü onda yani kestirme bir şey. Yani e, daha bana masum geliyor. Yani çok orada böyle bir şey... Çok güçlü bir şekilde iddia etmiyor. Yani çok kötü bir niyet yok altında. Ama e, ondan sonra birazcık daha masum olmadığımı düşündüğüm senaryo, ikinci senaryo. Çünkü orada bu olayı deponun yağmalanmasını bir fırsata çeviriyorlar. Yani ya da çeviriyor. Kim yapıyorsa bunu. Ve onda birazcık daha kötü niyet var. Ama üçüncüsü artık ben yani, tamamen kötü niyetten yapılan bir şey diye düşünüyorum ben. Hı -hı. Yani, Üçüncü sıra en şey kötüsü. versek sana, e, on birimlik ceza verme hakkın olsa, işte bu on yıl olur, on bin olur, neyse işte para ya da hapis ya da şu bu fark etmez. On birimlik ceza verme hakkın olsa, her olay tekil tekil ama yani onu eşit dağıtmanı istemiyorum. Mesela birinci olaya on üzerinden kaç, iki kaç, üçe kaç verirsin sen bir işte değerlendirecek kişi olsan, ceza kesecek olsan? Hocam gün olarak... Şey olur, olur mu? Gün olarak hak etmez saysın. yani. Evet, o birim önemli değil. Oh var elinde yani. Hocam bence birinci olay iki günlük cezayı hak ediyor. Çünkü yani tam olarak dediğim gibi işte belki de çok böyle kötü bir niyeti olmadan öyle bir suçlamada bulmuştur Bu suçlamayı yapan kişi. Ama yine de böyle kestirme bir yargıya varmaması gerektiğini öğrenmesi lazım. Onun için iki gün bence ona yeterli olur. İkincisi sanırım ona da Dört gün verebilirim. Onda Hı -hı. daha fazla kötü niyet var ee, ve aynı zamanda yani haksızlık da yapıyor. Ee, onun için yani ben dört gün diye düşünüyorum daha adil olur. Öbürü herhalde yedi gün, yedi gün falan olur. Ha, onun Çünkü tamamını o... kullanmıyorsun. Bundan daha Hayır. beter olaylar da olabilir o zaman. Tabii ki, evet. Daha üst sınırım var. O yüzden onun tamamını hiçbirine vermedin. 2-4-7 Ben Ayşe Kiraz gibi dağıtmam diyen var mı? Daha farklı dağıtırım diyen 11'imlik cezayı. Nural ne diyorsun? Yani hocam benden düşünüyorum. Pek bir fark yok bence. Ya yani sen de Ayşe Kiraz'ın dağıtımı gibi mi yaparsın? <gülüyor> evet. Belki sonucuya daha fazla olabilir ama neredeyse aynı. Pekala ama şuna bakacak olursak bütün bu olayların sonunda yani 3 senaryoda da ayı öyle veya böyle suçlanmış ve köyden uzaklaştırılmış olacak. Yani ayının başına gelen hiçbir şey değişmiyor. Ya yani ayının gördüğü zarar açısından bakarsak bir de. Yapan kişinin kötülük seviyesi bir değerlendirme ama bir de ayı 3 senaryoda da suçlanmış ve köyden uzaklaştırılmış durumda. Mithat Şimdi hocam ayının hangisinde daha net uzaklaştırılmasına mı bakıyoruz şu an? Hayır hayır şunu soruyorum yani üç biçimde de olsa bu kişi sorumsuz davranmış ya da kötü niyetli ya da tamamen komplocu oldu. Ama her şekilde ayının köyden gitmesine sebep oldu. Sen bu kişiye ceza verirken 11 üzerinden nasıl ceza verirsin dedim. Ayşe Hı biraz 2-4-7 dedi. Hı. Birine iftira attığı için e, ama iftira attı sadece öyle bir. Onun dışında bir şey de bulunmadı o yüzden ben birincisine çok vermem hatta neredeyse hiç bile vermem çünkü kendi düşüncesini söyledi bu bu e, bence budur dedi bu bir düşünce o yüzden ona sadece uyarı aslında ona bir şey verilmesi gerekmiyor çünkü düşüncesini söyledi ikincisi ikincisine yine verilebilir çünkü ikincisi bence şüphelidir çünkü defteri falan da bulunmuştur onun ama üçüncüsü artık bence direkt en az on yıl gibi <gülüyor> ağır ceza veriyorsun ona yani ağır ceza çünkü ya o zaman şunu düşünüyorum ben yani gidip de işte e, ben ayının yerinde olsam mesela birinin sorumsuzluğundan dolayı bir suçlanıp köyden sürülmüş olsam e, ona neredeyse hiç ceza vermiyorsunuz yani benim gördüğüm zararın hiç önemi yok mu yani onu soruyorum Ayşe Kiraz hocam ben şu açıdan düşünüyordum. Şimdi dediniz ya ayı en sonunda yani en niyetinde şey köyden atılacak. Ama hocam belki birinci durumda şunu bilerek ayrılır. Sadece bir kişi ya da birkaç kişi e, onu suçluyor. Diğerleri mesela onun yapmadığına inanmıyor. Ama mesela üçüncü durumda böyle adam öyle bir, e, bir şey kurmuş ki herkesi işte ayının dışı olduğunu inandırıyor ve böyle bütün insanlar o ayıdan nefes ediyorlar ve bunu bilerek gidiyor. Bu daha daha hüzünlü. Yani ben ayı olsam böyle daha çok kalbim kırar. İtibarı mı ayının yani? Evet. <gülüyor> Ama mesela okulda olsak, mesela böyle bir şey başımıza gelse, birinin sorumsuzluğundan olsa, kötü niyetinden olsa ya da komproculuğundan olsa. Ama her durumda biz okuldan uzaklaştırılıyor olsak, cezanın böyle dağıtılması bize adil geliyor mu? Mithatcan? Ben soruyu tamamlayamadım. Bir daha duyarım Tamam. Şunu soruyorum. Biz okuldan uzaklaştırılma durumuyla karşılaşsak bir mesele olmuş. Biri böyle sorumsuzca bize laf ediyor. O yapmıştır diyor. Birisi kötü niyetle hazır fırsat diyor. Suçu bize atıyor. Diğeri komplo kuruyor. Neredeyse böyle çantanın içine giriyor işte bir şeyleri yerleştiriyor falan gibi planlama yapıyor. Ama her ne olursa olsun. Üç durumda da ben okuldan uzaklaştırılmış oluyorum. Bu üç duruma da aynı yani işte az ya da çok ceza verilmesi benim açımdan adil olur mu? Adil hisseder misiniz o durumda yani? Mitatcan Hissetmem. Ama az önce işte sadece küçük bir uyarı veriyordun ya bir, birinci senaryoya. Evet işte hayır uyarı veriyordum çünkü o kendisi bir fikir söylüyor. Bence ayı diyor. O yüzden onda bence bir şey öyle bir ya onun bir kötülüğü olmaz bir suçlama yapılmaz diye düşünüyorum. Ama bence yine adaletsiz. Çünkü e, hocam üçü çok farklı suçlamalar. Mesela biri kanıt istiyor. Birinde kanıt var. Diğeri sadece düşünce. Bir tanesi de diğer adamın niyetini gösteren bir kanıt. Bence ikincisine çok inanılmaması lazım. İnanıl ya i̇nanmak bence mantıklı değil. En mantıksızı üçüncü ikinciye inanmak. O yüzden bence hiç adaletli değil. Pekala. Şimdi... Küçük bir müzik arası verelim sonra tartışmamıza kaldığımız yerden devam edelim. Evet şimdi hikayemize devam edelim öyleyse. Natuk ayıyı aramak üzere yola çıkıyor ve karların arasında ayıyla karşılaşıyorlar. Birbirlerini buldukları için çok mutlu oluyorlar. Tam o sırada köylüler de Natu'yu bulmak üzere yola çıkmışlar. Ve ikisinin birlikte olduğunu görünce çok seviniyorlar. Aa çok iyi oldu. Ayı da köye geri gelsin. çünkü balık deposunu yağmalayanın kurtlar olduğunu anladık. Ayı gittiğinden beri de sürekli olarak kurtların saldırısına uğruyoruz. Meğer ayı bizi bayağı işte tehlikeli diğer e, hayvanlardan koruyormuş, ona ihtiyacımız varmış diye bir zamanlar kestirme yargıyla suçladıkları ayıyı şimdi onlara iyiliği dokunan biri olarak geri çağırıyorlar. Bu durumda bu köylülerin bu tavrı hakkında ne düşünüyorsunuz, nasıl geliyor size? Hocam yani şimdi kendileri kendi çıkarlarını kullanıyorlar yani şey gibi nasıl desem şimdi ayı oraya gelne onları koruyacak ama işte onu böyle sevecekler ama bence kendilerine korumak adına sevecekler sadece yani özellikle ona iyi davranacaklar ki özellikle yani ayının koruyacağı ilk insanlar gibi olsunlar bence Bilmiyorum yani tam açık olan. Yani hala sana. köylüler köylüler hala kendi çıkarlarını düşünüyor ayıyı düşünmüyor mu sence? Hocam bence biraz anlamışlardır yani ayın şey yani önemini ama yani bence tamamen böyle anlamadılar hala yani kendileri kendilerinin çıkardığını düşünüyorlar bilmiyorum çok net, net açıklayabildiysem. Tamam. Bence yanlış bir tavır çünkü mesela ben olsam gelmezdim ayı yerinde olsam çünkü ayıyı bir alet gibi kullanıyorlar çıkarına onların çıkarına olduğu zaman istiyorlar olmadıkları zaman da direkt suçlayıp gönderebiliyorlar. Aralarında bir sevgi bağı ya da bir duygu bağı olmadığı bence çok açık. O yüzden bence yanlış bir tavırda davranıyorlar. Yani bir şekilde sen hala ayıyla bağ kurmadıklarını, aralarında sevgi bağı olmadığını ayı hala ötekileştirdiklerini düşünüyorsun galiba. Evet. Tamam. Ayşe Kiraz? Hocam ben de katılıyorum. Mesela bir daha bu depo yağmalandığında ilk önce şey düşünüyorlar. Belki Kurtlara dayanmalamış olabilir ama bence herkesin akında belki ayı da yapmış olabilir diye bir fikir hep bulunur. Yani hiç e, bu durumda ayıyı böyle tamamen sevdiklerini ve kabullendiklerini sanmıyorum. Yani işlerine geldiği için seviyorlar gibi. Yani bir şekilde ayıya dair bir hafıza oluşuyor da. Ve e, o hafıza çok da silinmez. Bir gün yine bir şey olursa tekrar o, o okular ayıya dönebilir gibi geliyor sana. Pekala Nurhan. Hocam bence böyle bir durumun olması e, çok normal. Çünkü yani böyle bir durum olmak zorunda yani ayının önemini bir, e, yanlış yaparak anlıyorlar ve ayıya daha çok değer veriyorlar. Bu sayede ayının hayatı mesela daha da güzelleşiyor. Bu hem köy amacından yani köyün amacı iyileşmiş oluyor hem de ayının Ayas iyileşmiş oluyor. Ha, sen farklı düşünüyorsun öyle mi? Yani biraz. Yani bir şekilde ayıyı haksız yere suçladılar. Sonra aslında ayının değerli biri olduğunu anlayıp geri çağırdıklarında bu ayı için iyi olacaktır. Köy için de iyi olacaktır. Öyle mi düşünüyorsun? Evet. Peki burada hani tekrar aslında ayı bizi koruyormuş dediklerinde hala ayı onlar için bir yabancı gibi mi? Yoksa hakikaten hepsi bir arada bir e, ne diyeyim aynı köyün ee, şey gibi yaşayanı yerlisi gibiler mi yoksa ayı hala bir başkası gibi mi konumlandırılıyor burada nasıl geliyor size Deniz bence bir koruyucu yani bence hala oranın şey gibi değil yani böyle nasıl dersem orada bulunması sadece onları korumak için yani hala şey gibi aralarını almadılar yani bence almayacaklar Mesela, da onu kullanacaklar ayının koruyucu olduğunu fark etmeselerdi Buldular işte Natuklu ayı karların ortasında. Ayı geri gelsin derler miydi sence? Ben çok diyeceklerini sanmıyorum diyebilirlerdi. Yani oradaki bence şöyle diyebilirim belki bir oylama falan yaparlarsa ona göre bence şey de olabilir diyen yani gelip gel, gelmeyeceğini belirleyebilirlerdi. Sonuçta ben o ben ayı yerine, yerinde olsam yani çoğunun beni istemediği bir yerde durmak istemem yani kendim kötü hissederim. Memnun. kendimi garip hissedilmeye yani. sanki çok yani farklı ama böyle şey kötü anlamda bir farklı gibi Ayşe biraz hocam bence tamamlayız. yani e, ben şöyle düşünüyorum belki ilk başta böyle bir ilk bir ay falan aralarını alırlar işte ona iyi davranırlar yani kendilerinden biriymiş gibi görebilirler onu ama bir süre sonra yine şey olur böyle soğumaya başlarlar aydan. Yani Hı -hı. tam olarak oraya ait birisi ait birisiymiş gibi görmemeye başlarlardı düşünüyorum. Sadece kısa bir süreliğine severler. Peki onun, onun koruyuculuk misyonu olduğunu fark etmemiş olsalardı sence geri çağırırlar mıydı? Hocam yani belki acıyıp çağırmış <gülüyor> olabilirlerdi. Yani bu da aslında Deniz'in dediği gibi yani çoğunluk gelmesini istiyorsa ha hadi hiçbir şey yapmamış işte onun suçu yokmuş alalım falan derlerse hmm. yani o zaman başka ama belki çoğunluk e, hayır işte yine de istemiyoruz. Belki bu sefer yapmadı ama daha sonra depoyu yanmayabilir falan da diyebilir. Anladım. O zaman iki şey görüyoruz. Yani koruyuculuk misyonu olmasa da şunu diyebilirler ya biz zamanında haksızlık etmişiz. Boşu boşuna ayı yerinden yurdundan ettik. Gelsin geri ya o çalmamış aslında diye fark edip böyle bir. Bunu ama bir şekilde acıma dedin hani ona acırlar. Acımada da yine böyle bir yukarıdan aşağıya doğru bir şey var mı sence acımalarında? E, tabii ki hocam çünkü yani nihayetinde o bir ayı. <gülüyor> <gülüyor> bir insan değil. Hı hı. Onun için yani kendilerini daha üstün görürler o hı -hı, yani hı -hı. kasabanın içinde yani kasabada yaşayan insanlar. Çünkü yani ayı acırlar atmaya çalışıyorum tabii ki daha yukarıdan baktıkları için. Bir Can, sen ne diyorsun? Hocam benim aklımda iki e, seçenek var. Bu ikisi de nasıl bir insan olduklarına göre değişir. Birinde hiçbir şey değişmeyebilir. Biraz ya biraz sanki çok az bir ayı ayı da böyle çok kötü değilmiş aslında gibi bir his uyandırabilir. Diğerinde ise vicdan azabı çekebilirler. Vah vah boş yere işte suçladık bu hayvanı kendi evinden ettik gibisinden. Haksızlık ettik ona deyip tekrar köye gelmesini isteyebilirler. Evet. Pekala. Biz iki hafta boyunca Sıcacık Bir Kucak adlı kitap üzerinde işte bir kasabadaki bir ayının, köydeki ayının balık deposunu yağmalı diye suçlanması macerasını tartıştık. Bir dolu fikir çıktı burada. Bir tanesinde işte ayı yağmaladığı iddiasının çok hızlı verilmiş kestirme yargı olmasının adil olmadığını, sorumsuzluk olduğunu söylediniz. Bir tanesinde varsayalım ki ayıya gıcık olan biri kötü niyetle bunu yapmış olsa bunun biraz daha kötücüllük taşıdığını söylediniz. Hatta senaryo bu hafta bir adım daha ilerlettik. Dedik ki komplo kurma gibi yani baştan son kadar planlanmış ve ayı köyden kovmaya yönelik bir şey olsa bu da komplo kurmaya girer. En büyük cezayı da bu hak eder dediniz. Sonra neyse ayı bulunuyor ve depoyda kurtları diye almalıdır görülüp. Ayı sen bizi koruyormuşsun aslında deyip tekrar köye davet ediliyor. Bu davet size nasıl geliyor diye onu sordum. Yani koruyuculuk misyonu olduğu için mi davet ediliyor? Böyle bir misyon olmasa davet edilir miydi diye. Bir kısmınız dediniz ki hala ayıyı çok da aralarında bağ kurup içlerine almıyorlar. Hala bir şekilde yabancı bir yerde tutuyorlar. Bir kısmı da işte hak sık diye bir acıma gibi, yine bir üstten bakma gibi olabilir ya da belki de olmayabilir. Burası muğlak. Bir şekilde kabul ediyor olabilir dediniz. Güzel bir tartışma oldu. Teşekkür ederim katıldığınız için. Bir sonraki hafta yeni bir konuyla tekrar buradayız. Görüşmek üzere. Görüşürüz. Görüşürüz. Küçük Düşünürler Topluluğu Çocuklarla felsefi soruşturmalar. Müzik Hazırlayan Özge Özdemir.